Elhamdülillahirrahmanirrahim, <gülüyor> elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecma'in. En önemli ibadetlerden biri, hatta ibadetlerin en birinci derecedeki olanı namazı konuşmak için vakit konusunun da bilinmesi gerekiyor. Namazın e, ön şartlarından biri de vakittir. Bilası farz namazlar açısından vakit birinci derecede önemli bir konudur. Bunun için beş vakit namaz deyimi kullanılır. Beş vakit namaz, beş namaz değil, beş vakitte kılınan namaz. Hiçbir namaz kendi vakti dışındaki bir vakitte kılınamaz. Tabii eda olarak yani yerine zamanında getirilmiş bir ibadet olarak illa namaz vaktinde kılınacak. Yani vaktinde kılınacak iki anlamda söylüyoruz. Birincisi, onun için tayin edilmiş vakit, saat kaçsa o saatte başlayacak kılma işi ve onun vakti çıkmadan muhakkak kılınmış olacak ama iki saat arasında, yani başlangıç ve bitiş arasında ne zaman kılınırsa namaz namazdır. Yani saat 13'te öğle namazının vakti başlıyor, 17'de de bitiyor diyorsak, 13 ile 17 arasında ne zaman kılınırsa o namaz namazdır. Namaz ibadetinin e, özellikle e, vakitle bağlantısı, Arz namazlar için bilhassa çok önemli. Nafile namazlarında bir miktar e, olabilir olmazlık bakımından vakitle bağlantısı vardır. Ama biz her halükarda vakit ve namaz kelimesinin çok fazla iç içe olduğunu bilmiş olalım. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ kitaben مَوْقُوتًا buyuruyor. Yani namaz müminlere vakitlendirilmiş bir ibadet olarak emredilmiştir diyor Kur'an'ımız. Burada vakit kelimesi gündeme gelince daha doğrusu namazın şartlarına, vaciplerine, adabına ve genel olarak kılınış şekli gibi konulara girmeden önce namaz vaktin birleştiği ya da kesiştiği yerde birkaç konuyu gündeme getirmek gerekiyor. Diğer konulara geçildiğinde kolay anlaşılmış olsun. Birincisi namazların cem edilmesi meselesidir. Namazı cem etmek şu demektir. Şimdi namazın vakit olarak beş tane vakti var. Ve böylece beş namazımız var bizim. Vakitli namaz olarak sabah, Övlen, ikindi, e, akşam ve yatsı. Sabah namazı kendi vaktinin dışında bir vakitte hiçbir şekilde zaten kılınmıyor. Övle ile kindinin, akşamla da yatsının birleştirilerek kılınmasına, dolayısıyla bir günde üç vakit namaz kılınmasına, yine beş vakit namaz ama, yani öğle ile ikindiği akşamla da yassıyı birleştirerek kılma şekline namazı cem etmek deniyor. Cem toplamak demek. Namazı bir araya getirmek. Normal e, şartlarda insan evinde otururken, işinde çalışırken böyle bir cem etmek diye bir şart yok veya müsamaha yok. E, yolculukta ve Olağanüstü durumlarda, yani olağanüstü kelimesini hiç insanın unmadığı tehlikeli şeyler anlamında kullanıyorum. Olağanüstü durumlarda ve yolculuk ahkamı esnasında namazı cem etmek Hanefi mezhebi dışındaki üç mezhepte vardır. Caizdir. Hadis-i şeriflerde de zikredilmiştir. Hanefi mezhebinde ki biz burada e, Hanefi mezhebini esas alıyoruz. Bir, ikincisi e, muasır meseleler diye bir başlık altında e, namazı cem etme meselesini özellikle müstakil bir ders olarak ayrıyeten yapacağız. Ama şimdi sadece namaz ve vakit kelimesinin kesiştiği yerde karşımıza çıkan hükümler adı altında bir başlıkta bunu inceliyoruz. Hanefi mezhebinin esas alındığı fıkıh kurallarında cem etmek, yani övleyle kindiyi, akşamla yatsıyı birleştirmek sadece hacıdaki hacılar için Arafa günü vakfe esnasında övleyle kindi birleştirilerek Müzdelife'de de Meşaril Haram denen yerde de akşamla yatsı birleştirilerek e, namaz kılınabilir. Bunu cem edilebilir yani cem edilebilir. Bunun dışında e, namazı cem etmek yani öğle ile ikindiği birleştirmek, akşamla yatsıyı birleştirmek Hanefi mezhebinde caiz değildir. E, namazlar beş vakit olarak kılınmalıdırlar, kılınırlar. E, o meseleyi yani diğer e, fukahamızın rahmetullahi aleyhim cemiyat diğer fukahamızın da görüşlerinin ne olduğunu, neye dayandıklarını e, özellikle inşallah o bölüm geldiğinde yani namazların cem edilmesi bölümü geldiğinde müstakil bir mesele olarak ele alacağımızı şimdiden kaydedelim. Ancak e, burada e, küçük bir usul bilgisi olarak zikredelim. Şimdi Hanefi mezhebinde namazları cem etmek e, yoktur. Haccın dışında diye bir kuraldan zikrettik. Namazı cem etmekle e, ne kastettiğimizi biliyoruz. E, Hanefi mezhebindekiler bunu neye dayandırıyorlar? E, Kur'an-ı Kerim'deki namazların vakitlendirilmiş olarak Müslümanlara farz edildiğine dair ayetin muhtevasına bunu katıyorlar. Ee, diğer üç eğimme-i dediğimiz üç imamımız, yani İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel, Rahmetullahi Aleyhim Cemiyan, onlar da kendiliklerinden böyle uygun gördük dedikleri yok herhalde. Onlar da e, hadislerden istidlal ederek, yani hadisi şerifleri ve ashab kiramın uygulamalarını inceleyerek böyle bir Görüşe kane oluyorlar. E, şunu diyemeyiz. E, bu ne demek oluyor, niye farklı düşünülüyor diyemeyiz. Zira e, fıkıh budur zaten. Fıkıh budur. Yani derinlemesine yarıp incelemek, içini tahlil edebilmektir fıkıh. E, yeri geldiğinde bu mesele e, inşallah tafsilatıyla görüşülecek. E, namaz vakitleri ile ilgili bir başka mesele de Namazın e, müstehap olan vakti vardır. Fıkıhta müstehap, farz gibi, vacip gibi kesin bağlayıcı olmayan, tavsiye edilen, sevabı daha bol olacağı söylenen şey demektir. Şu müstehaptır dediğinde fakih, yani bu farzdır demiyorum, vaciptir demiyorum ama bunu yaparsan daha çok sevap kazanırsın demek istiyorum diye izah etmiş olur. Müstehap kelimesi bu manayadır. Yani bir tür sünnet kelimesi de buna benzer bir manada kullanılabilir. Ee, namazların müstehap olan vakti ilk giriş vakitleridir. Bilhassa daha sonra namazı e, geciktirip de işte sünnetleriyle kılma imkanını kaybedecek böyle zor durum olan ya da namazı kazaya bırakma riski olanlar için bu müstehaplık oranı da daha fazladır. Yani daha dikkatli bir şekilde e, namaz ilk vaktinde kılınmalıdır. Sabah namazının dediğimiz gibi fecri sadıktan güneşin doğumana kadar olan ortalama Anadolu'da bu vakit bir buçuk saat kadardır. Yani bu Asya'nın bu bölgesinde bir buçuk saate yakın bir vakitti. Tabii bu yaz-kış şartlarına göre 3 dakika, 5 dakika ileri gelir, gider gelir. 1,5 saate yakın bir vakittir. Hanefi mezhebinde e, sabah namazını güneşe, güneşin doğumuna en yakın vakitte kılmak müstehaptır. Buna da isfar denir e, fıkıhta. isfar müstehaptır. Yani isfar demek mesela e, 04.30'da ee, sabah namazının ilk vakti girdiğini kabul edelim. Ee, 06'da da güneş doğuyor. Ee, 06'ya en yakın vakitte sabah namazını kılmak daha müstehaptır, daha sünnettir. Diğer müştehitlere göre ise ilk vakit daha eftaldir. Sabah namazı için özellikle söylüyoruz. Ama bizim için kural nedir? Camiye gidenler hangi vakitte camide kılınıyorsa e, o vakitte kılmak eftaldir. Çünkü bu birinci vakit mi, ikinci vakit mi tartışmasından bin defa daha önemli olan şey, cemaatle namazın eda edilmesidir. Tabi fukağanın ilk vakitle son vakit arasındaki tercihlerinin nedenleri var. Yani mesela isfar, cemaati biraz daha fazla camiye toplama mantığına dayalı bir şey. Yani cemaat daha fazla gelir. İlk vakitte kalkıp gelenler e, yetişemeyebilirler şeklinde bir mantık var. Ama her halükarda sabah namazı hangi vaktinde kılınırsa kılınsın makburdur. Türkiye'de e, yıllardan beri yani yıllardan beri derken kaç yıl olduğunu bilmiyorum. Tahammül nasıl oluştuğunu bilmiyorum ama yıllardan beri genel tahammül son 30. dakikada cemaatin Sabah namazını kılması şeklindedir. Camilerdeki bir uygulama olarak. Ama Müslüman sabah namazının vakti ilk girdiğinde kadındır, camiye gitmeyecek hastadır, camiye, veya camiye gidemeyecek durumda camisi uzak olan birisi için sabah namazının ilk vakti fecr-i sadık yani imsak vakti ne zaman giriyorsa o zaman sabah namazının e, makbul olması için şartlar oluşmuş demektir. Son üç dakikada da kılsa sabah namazıdır. İlk 3 dakikada da kılsa sabah namazıdır. Öğle namazı için lassa sıcak zamanlarda sabah namazı, e, öğle namazının farzının <gülüyor> 20-25 dakika geciktirilmesi sünnettir. Ama burada da tekrar vurguluyoruz. Diyoruz ki e, cemaat, camide ne zaman başlıyorsa en uygun, en bereketli, en güzel vakit O'dur. E, ikinci namazı için de e, aynı şeyleri e, söyleyebiliriz. Yani ikindi namazında da mesela Hanefi mezhebinin e, fukahasının iştihatlarının toplam neticesinde ikindi namazının vaktinin de biraz daha öteye yani mesela saat 17'de olduysa ikindi namazı 18 gibi ikindi namazını kılmak daha eftaldir denmiştir. Ama ve lakin, camide cemaat ne zamansa en eftal vakit odur. Çünkü cemaat bunların hepsinin üstünde bir e, önemli kavramdır. Cemaat, cemaatin e, yeri başka. Akşam namazı için ne kadar ezana yakın yani ilk vakte ne kadar yakın kılınırsa o kadar eftaliyet oluşur. Akşam namazı. Mesela e, 19.30'da akşam namazın vakti girdiyse hemen ikametle beraber farza durmak en eftalidir. Akşam namazının vaktini mümkün olduğu kadar ötelememek daha makbuldur. Yatsı namazı içinde özellikle yatsı namazının vaktinin geniş olması hasebiyle yani ta imsak vaktine kadar kılınabilecek bir namaz olduğundan dolayı Müslüman sabah, e, sabah namazında olduğu gibi e, ve öğle namazında olduğu gibi ileri doğru atabilir. Ama bir camide ne zaman kılınıyorsa en eftel vakit odur. Hayır biz evde kılacağız, yolculuktayız kılacağız. Yani yaslı namazı 21'de mesela olduysa e, sabah namazı da ta 04.30'da olacaksa 04.20'ye kadar hangi vakitte kılarsa kılar Müslüman yatsı namazına ee, ama e, eğer uykudan kalktı kalkamadığı gibi endişeler olacaksa en alası e, yatsı namazının da hemen ilk vaktinde kılınmasıdır zira e, şu vakit eftaldir şu güzeldir diye uğraşırken namazı kökten kaçırma tehlikesi çok büyük sıkıntı olur vitir namazı aslında müstakil bir namazdır Altıncı vakit değil ama müstakil bir namazdır. Yatsı namazının vakti içerisinde kılındığı için yatsı namazının vakti içerisinde kılındığı için biz teamül olarak e, bilhassa Anadolu'daki yerleşik gelenek ve Hanefi mezhebinin e, uygulandığı yörelerdeki yani dış Asya'da ve diğer e, Müslüman ülkelerdeki Hanefi mezhebinin uygulandığı yerlerde Bitir namazı ile yatsı namazı bitişik kılınır. Bu e, caizlik açısından bir sıkıntısı yok. Ama yatsı namazı <gülüyor> on rekattir ve biter. Bitir daha sonra imsaktan önceki bir zamanda kılınması gereken bir namazdır. E, Gitgide insanlar hani e, yatsıyı saat onda kılıp yattıktan sonra 2'de de kalkıp vitri kılmak veya 3'te kalkıp vitri kılmak zor hale geldiği için vitir de vacip bir namaz olduğundan aman ihmal edilmesin diye nasıl olsa aynı vakitte aynı şartlarda kılınıyor diye yatsıyla beraber e, kılınır. Bu beraber kılınmasının nedeni yatsının ilavesi olduğundan değil. Mesela yatsı namazı 13 rekat değildir. 10 rekaattır. Artı 3 rekat da biz vitir namazı, göz vitir namazı başka bir namazdır. Ama e, gece kalkma derdi olmayan birisi, yani kalkıp normal kılabilen, ertesi gün sıkıntı olmayacak olanlar, e, vitir namazını gece kalkıp uyuduktan sonra bir saatte kalkıp kılmaları daha haftaldir. Fakat bunu tavsiye edemeyiz. Niye edemeyiz? Gider o vitir namazı. Gider. Vacip namaz olduğu için de kazaya kalar. Neden gider? Bizim yatma düzenimizde, uyuma düzenimizde sıkıntı var. Yani geceleri değerlendiremiyoruz. Ya geç yatarız, ya akşam çok yediğimiz için gece rahat uyuyamayız. İlla bir sıkıntı oluyor. Bu nedenle namazımız tehlikeye girmesin. Hemen yatsıyla beraber kılabiliriz. Bunu bilgilendirmemizde ne fayda var ya da ne oldu? Yani şunu bilmiş oluyoruz. ya bitir namazını kılarken niyet ettim ya namazının vitrinini kılmaya diye niyet etmiyoruz mesela Ne niyet ediyoruz bitir namazı kılmaya niyet ediyoruz yani o kendi başına müstakil bir namazdır Ondan dolayı. E, namaz ve vakit kelimesinin birleştiği yerleri konuşuyoruz dedik Namaz ve vakit kelimesini birleştiriyoruz. E, namaz ve vaktin. Birleştiği yerde bir konumuz daha var. O da şudur. Bazı vakitlerde namaz kılmak caiz değildir. Bazı vakitlerde de namaz kılmak mekruhtur. Bu mekruhluk da şiddetli bir mekruhtur. Bu Önemli bir husus. Şimdi sabah namazından sonraki güneşin doğduğu andan itibaren güneş bembeyaz yükselinceye kadar e, bu ortalama 30 dakikayla 40 dakikaya yakın bir mesafedir. Ekvator bölgesine yaklaştıkça da bu mesafe kısalır. Yani e, Anadolu'da İstanbul'da 35 dakikada mesela kerahat vakti haram vakit çıkıyorsa eğer e, ekvatora yakın bölgede 2 dakika 3 dakikadır bu herhalde. Aşağı doğru ekvatora doğru inildikçe 10 dakikaya da düşebilir. Yani bu ölçüleri tam şu anda kullanamayacağım. Çünkü bu e, muayyen bir vakit değil. Güneşin yükselmesiyle ilgili bir vakit. Güneşin doğum anı, güneşin batım anı ve güneşin o şehirde en tepede olduğu an. Bu üç vakitte namaz kılmak caiz değildir. Hani sevabı azdır filan değil. Caiz değildir. Namaz olmaz o saatte. Bu vakitleri tekrar perçinleyelim. Birincisi güneşin doğduğundan itibaren buna kaba bir rakam kullanalım 40 dakika. 40 dakika diyelim. Bu 40 dakika vakit namaz kılmanın caiz olmadığı vakittir. Güneşin tam tepede olduğu e, ki e, o öğle namazına 40 dakika kalan vak demektir. Yani öğle namazına 40 dakika kalan vakit dedi. O sabah namazınınla ilgisi yok. Sabah namazının son vakti olan güneş doğumundan itibaren 40 dakika. Öğle namazına 40 dakika kala, yani güneşten sonraki 40 dakika, öğle namazına 40 dakika kala, 40 dakika öncesi. Ve akşam namazının vaktine 40 dakika kala, bu 3-40 dakikada namaz kılmak haramdır deriz. Caiz değil yani, caiz değil. Sevabı bir kenara, bu vakitte, bu 3 vakitte namaz kılmak caiz değildir. Bunun tek bir istisnası fukahanın örneğinde vardır. Tek bir istisna var. Yani bu üç vakitte namaz kılmak caiz değil dedik. Bir tek istisnası var. O istisna da şudur. Şimdi diyoruz ya bu saatte namaz kılmak haram. Bu üç, kırk dakikada haram. Akşam namazına kırk dakika kala da namaz kılmak haramdır. Ama o günün ikindisini kılmamış olan kişi bir dakikada kalsa akşam namazına ikindiği kılmalıdır. Neden? Bu haram olmakla beraber ikindiği kaçırma haramı defalarca binlerce defa daha ağır bir haramdır. O yüzden en ağır harama düşmektense bu haram işlenerek de olsa ikindi namazı muhakkak kılınır. Cümleleri tekrar ediyorum karışma olmasın diye üç vakitte namaz kılmak caiz değildir. Birincisi güneş doğduktan sonraki 40 dakika. İkincisi öğlenin vaktine 40 dakika kala. Üçüncüsü de akşam namazının vaktine 40 dakika kala. Bu güneşin batımına 40 dakika kala demek. Burada e, özellikle tembih edelim. Bunlar Güneş'le ilgili anlardır. Güneş'in doğumu en zirvede olduğu en batım oldu. Tabi neredeki doğumu, neredeki zirvedeki, neredeki batımı bizim hangi şehirde bulunuyorsak oradaki. Örneğin İstanbul'da bulunan birisi ne göre e, kerahat vakti iken e, Sivas'ta bulunan birisi için bu kerahat vakti bitmiştir. Çünkü orada Güneş 40 dakika önce ee, o süreci geçirmiştir. Ee, aynı şekilde İstanbul'da bulunanla Edirne'de bulunanın arasında yaklaşık 10 e, dakikaya yakın bir zaman farkı vardır. Yani bir bir yerde kerahat vakti iken öbür yerde olmayabilir. İstanbul'da kerahat vakti iken e, Edirne'de olmayabilir. Neden? Güneşin e, dönüşü ya da güneşe dünyanın Güneşin dünyayı aydınlatan seyrine göre bu karar veriliyor. Ee, burada bir husus daha sabah namazından sonra namaz kılmakta makrûhtur ama o bu değildir. Şimdi 06'da sabah namazının vakti bitiyor yani güneş doğuyor diyelim. Bu yasak olan vakit 06 ile 06-40 arasındaki vakittir. Biz sabah namazını 05.30'da kıldıysak güneşin doğmasına yani sabah namazının vaktinin bitimine yaklaşık 30 dakika var demektir. Bu 30 dakikalık zaman da namaz kılınmanın mekruh olduğu zamandır. Ama o öbür mekruh yani o sabah namazının vaktinden sonraki güneşin doğmasından sonraki 40 dakikaki vakit değildir. Biraz sonra ayrıntılarını göreceğiz. O namazlardaki, yani o sabah namazını kıldık, daha yarım saat var güneşin doğmasına, e, normal namaz kılınır bir vakit olduğu halde o saatte sabah namazından sonra e, nafile namaz kılmıyoruz. Farz zaten o saatte olmuyor. Yani o saatin bir farz yok sabah namazını kılmış olduğumuz için. Demek ki iki türlü yasak vakit var. Birincisi üç tane kılınması haram olan, namaz kılınması haram olan, vakit var. İkincisi, kerahatli vakitler var. Yani kılmamak uygun. Kılınca haram işlenmiş olmuyor ama kaş yaparken bir tür yine göz çıkarmak gibi bir duruma düşülmüş oluyor. Bilgi dağarcığımızda bulunmasında fayda var. Bu üç vakitte namaz kılınmamasının ya da kılınmasının haram olmasının nedeni güneştir çok rahat anlaşılacağı gibi e, dinimiz, şeriatımız güneşin tapınılmasına karşı yani bir önceki dönemlerde var olan güneş perestliğe karşı tedbir olarak bu saatlerde namaz kılmayı yasaklamıştır. Bu Allah'ın şeriatının getirdiği kurallardan biridir. Tamam. Doğru. Müslüman Allah'ın şeriatının neyi neden yasakladığını bilir. Bu hikmetlerden istifade eder. Bu doğrudur. Bunda bir sakınca yok. Ama mesela şim, şimdi şöyle bir benzetme yapabilir miyiz? Peygamber aleyhisselam Efendimizin zamanında insanlar güneşe tapınıyorlardı. Doğru. Tapınıyorlardı. Fiilen tapınıyorlardı. Bu tapınmaya tedbir olarak allah Teala e, bu üç vakitte namaz kılınmasını yasakladı. Bu da doğru. Şimdi mecusilik kalmadı. İnsanlar e, böyle bir tehlikeyle karşılaşmıyorlar. Yani güneşe tapınmak yok diyelim. Yok diye bir şey yok. Yani dünyanın her yerinde bu e, Muhakkak var. Hindistan'da 700'den fazla din var. Ne cisim görüyorsa insanlar din diyor ona tapınıyorlar. Yani din sayısı kalkmış değil yeryüzünden veya din, dinden sapma tehlikesi kalkmış değil ama herhalükarda yok diyelim. O zaman biz bu kerahat vakitlerinde, yasak vakitlerde gerekçesi ortadan kalktığı için eee herhangi bir şekilde namaz kılabilir miyiz? Cevap. Hayır. Kılamayız. Neden? Çünkü biz Allah'a ve peygamberine itaat ederken şartsız itaat sözü verdik. Onun için itaat ediyoruz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz buyursaydı eğer size mecusilik tehlikesine karşı böyle bir tedbir aldım. Bir gün Ömer bin Hattab İran'ı fetheder, mecusilik ortadan kalkarsa, mecusilik tehlikesi olmayınca siz bu vakitte de namaz kılabilirsiniz. Buyursaydı hiçbir sakınca yoktu. Bunun bir benzeri var. Mesela ne var? ve vesselam Efendimiz ilk dönemlerde, yani İslam'ın ilk oturduğu dönemlerde mezar ziyaretini yasaklamıştı. Neden? İnsanlar mezarlara tapınıyorlar. Veya işte veya benzer bir nedenle işte, yasaklamıştı. Sonra e, Medine döneminin ileri zamanlarında bizzat kendisi buyurdu ki size mezar ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi ziyaret edebilirsiniz buyurdu. Yani şeriat bir hüküm getiriyor. Sonra da o hükmü şu gerekçeyle kaldırdım veya şu gerekçeyle devam ediyor diyor. Ama bu vakitlerde namaz kılma yasağını bir şekilde ileride şöyle yapacağız buyurmadı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Velev ki dünyada güneşe tapmak diye hiçbir tehlike bulunmasın. Kıyamete kadar böyle bir tehlike söz konusu olmasın. Velev ki böyle olsun. Buna rağmen kesinlikle Müslüman şeriatının emirlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in koyduğu kuralları çiğneyemez. Kıyamete kadar bu böyledir. Allah Namaz kılın buyurdu. Sonra da şu saatte kılmayacaksınız dedi. Ne nafile ne farz. Bu saatte, hiç, bu üç saatte, hiçbir namaz kılamayız. Bizim Müslüman olduğumuzun, simgelerinden bir tanesi de budur. Üç vakti, e, tekrar ediyorum. Bu vakitlerde, özellikle söylüyorum, kılınan namaz, yok namazdır. Sadece, akşam ezanına iki dakika bile kalmış olsa, üç dakika kalmış olsa bile, ikindi namazını kılmak gerekir. Ona istisna var. Onun dışında, mesela camide sabah namazını kıldım, henüz de doğmadı. Bir iki rekat namaz kılayım, bu mekruh. Güneş doğdu, iki rekat namaz kılayım, kırk dakika zarfında haram. Caiz değil. Evet. Burada, bir de, bu konuşmalarımızdan anlaşılan namazın mekruh olduğu yani Müslüman'ın kılması halinde namaz kılması halinde abes iş yapmış olacağı ve e, sevap kazansa bile o sevabın e, yanında bazı ayıp sayılacak bir pozisyonda da bulunmuş olacağına hükmedilen vakitler de var. Ama e, bu vakitler Özellikle söylüyorum kılarsan namaz kesinlikle caiz değil dediğimiz vakitlerdir. O vakitler üç tanedir. Bunların yani bu haram olmayan ikinci dereceden mekruh vakitler diyelim biz bunlara. Birincisi sabah namazının vakti girdikten sonra yani imsak dediğimiz şey takvimde başladıktan sonra Sabah namazının farzına kadar sadece iki reka sabah namazının sünneti kılınır. Sabah namazını farzını kıldıktan sonra da güneş doğana kadar ve güneş doğduktan sonra da kırk dakika başka bir namaz kılınmaz. Bunu şöyle söyleyelim. Sabah namazının vakti imsak. İmsak sıfır 4.30'da oldu. Güneş ne zaman doğuyor? Yani sabah namazının vakti ne zaman bitiyor? 0.6'da bitiyor. 0.4.30 0.6 arasında 1.5 saat yani takvimde imsak ve güneş yazan iki kelimenin arasındaki vakit zarfında iki rekat sünnet, iki rekat da farz olmak üzere dört rekatın dışında namaz mekruhtur. Camiye gittik. İki rekaat sünneti kıldık. İmamı bekliyorum. Boş durmayayım. İki rekaat takılayım. Mekruh yapmış oluruz. Genelde insan düşünür ki hazır sabah namazı, seher vakti bu imsaktan önce kıl kılabildiğin kadar. 10, 20, 100, 200 ne kadar kılabilirsen. Güneş doğdu üzerinden 40 dakika geçtikten sonra da kıl kılabildiğin kadar. Gene serbest. Ama bu imsakla Güneş doğduktan sonraki 40 dakikaya kadar olan bu şimdi kullandığımız örnek verdiğim takvimi baz alalım. 0 40a kadar. 0 4 40a kadar. Ama bu her gün değişiyor. İstanbul'da başka, Erzurum'da başka. Yani ben bunu örnek olarak söylüyorum. Böyle bir takvime bakarak söylemiyorum. Bu iki zaman zarfında iki rekaat sünnet kılınır. iki rekaat da farz kılınır. Ama bu zaman zarfında yani sizin e, imsakla güneş doğumu arasındaki zaman zarfında kılınan namaz haram değil. Fakat edebi uygun değil. Öyle bir namaz yok orada çünkü. Bu konuda hadisi şerif de var. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekattan fazla namaz kılınmaması konusunda ashab-ı kiramı uyarmıştır. Tekrar ediyorum. Sabah namazının giriş vakti olan ile beraber çıkış vakti olan güneş saatine kadar olan zaman zarfında sadece iki rekat sabahın sünneti iki rekatta sabah namazının varzı kılınır. Bunun dışında nafile namaz kılınmaz. Burada kaza namazı kılınır mı? diye bir soru sorulabilir. Yani kaza namazı kılınsa, sünnet namaz gibi olmaz. Ama her halükarda, namaz kılmama talimatına uymak gerekiyor. Bu saatte. Üçüncü mekruh vakit, ikindi namazından sonra, akşam namazına kadar olan vakittir. Zaten akşam namazından, 40 dakika öncesi haram vakit zaten. Ama mesela, 19.30'da e, akşam namazı olacak diyelim. E, 18.50'ye kadar normal vakittir. 18.50'den sonra ağır kerahat vakti giriyor. O arada biz 18'de ikindi kıldık. Ana kerahat vaktine 50 dakika daha var. Bu 50 dakika daha olan vakit eee namaz kılmanın mekruh olduğu vakittir. Yani bir akşam namazına 40 dakika kala vakit var. Buna haram vakit diyoruz. Namaz kılmak açısından. Bir de ne zaman kıldıysak biz, o andan itibaren bir daha nafile kılmak yok. Nafile yok o saatten sonra. Ve Hanefi mezhebinin esas aldığı Fıkıhtan söz ederek söylüyorum. Akşam ezanı okunduktan sonra da farzını kılmadan bir nafile kılmak yok. Yani imamı bekleyene kadar, işte arkadaşlar abdest alana kadar iki rekat e, namaz kılmak mekruhtur. Akşam ezanı okundu mu ikamet getirilip e, farz namaza durmak gerekiyor. Ve beşinci yasak ya da mekruh vakit Cuma günü katip hutbe okumak için minbere çıkmaya başladıktan sonra e, cuma saatine kadar bir daha yani farz cuma farzı kılınana kadar nafile mekruhtur. Yani hatip minbere çıktıktan sonra nafile kılınmaz. E, geç kalan, geç kalan ne yapacak? Geç kalan oturup eee hatibin hutbesini dinleyecek. Bu da önemli. Cuma günü için bu yalnız. Bir de normal namazlarda yani beş vakit namazda müezzin ikamete başladıktan sonra sünnete durmak yoktur. Yatsız namazına geldik. ikinci namazına geldik. Zaten akşam namazında sünnet kılınmıyor. Ee, öğle namazına geldik. Bu üç namazda öğle ikindi yatsın. Müezzin Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye ikamete başladıysa o zaman bizim e, sünnet namaza durmamız caiz değil. Uygun değil. Sadece sabah namazı bunun dışındadır. Sabah namazının sünneti müezzin Kamet getirmiş hatta imam farza başlamış olsa bile eğer imamın selam vermeden önce yetişeceğimize inanıyorsak, mesela biliyoruz ki imam iki sayfa zam süre okur. Bu imamı tanıyorum ben. İmam da yeni başladı. Ben iki rekat sünneti rahat kılar, imama yetişirim diyorsak, sünneti hemen orada arka bir yerde, safta değil. Arkada cemaatin namazda durmadığı bir yerde kılıp imama gelip uyarız. Ama ben sünneti kılarken imam sabah namazının farzını bitirme ihtimali var. Senin kaçıncı rekatta olduğunu bilmiyorum vesaire. O zaman o sünneti de bırakarız. Şimdi burada bir e, izahat yapmamızda fayda var. Sabah namazının sünneti her ne kadar adı sünnetse de değişik bir sünnet bu. Yani neredeyse farz gibi bir sünnettir. Yani çok ısrarlı tavsiyesi e, e, buyruğu var Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. O yüzden fukaha sünnet namazları zikrederken sabah hariç falan gibi cümleler kullanırlar. Sabahın sünneti, sabah, yani bütün sünnet namazlar bir kenara, sabahın sünneti bir kenara, nafile namazlar arasında teheccüdle sabah namazının bu iki reka sünneti çok fazla yer alıyorlar. Hikmetini şüphesiz allah Teala bilir. Yani en değerli nafile, sabah namazı nafilesi, bu revatip sünnetlerde, yani namaza bitişik olan sünnetlerde en değerli sünnet, sabah namazının iki reka sünnetidir. Onun dışında nafile olarak kılınan ee, sünnetlerde de en değerli sünnet, teheccüd namazı sünnetidir. Ee, mümin ne kadar teheccüd kılarsa o kadar park bir kalp sahibi olmayı Allah'tan dileme hakkına sahip oluyor demektir. Ee, tekrar bu 6. E, maddeyi vurgulayalım. Müezzin, haydi namaza kalkıyoruz, farza başlıyoruz deme anlamına gelen e, ikamete başlayınca nafileye durmak yok. Hatta Dört rekatlı bir sünnete niyet etmiş birisi de imam farz'a durduktan sonra ikinci rekatında selam verip imama yetişmesi daha eftel. ikinci rekatlı selam. Çünkü cemaati uyma sevabını kaçırdığında o sünnetle kapatılamayacak bir sevap kaçırmış oluyor. Burada bir maddeye daha ilave edelim. Farz namazı kılmak için vakit sıkıştı ise nasıl olabilir? Öğle namazı kaç rekağıt? Farzı dört rekağıt. Dört rekağıt namaz. Şöyle sünnete uygun, edebine uygun en itidalli bir şekilde, en yani kısıtlamalı bir şekilde beş dakikada kılınır. Daha aşağısı da belki namaz olur ama yüzü gözü yaralmış bir namaz olur. Dolayısıyla namaz için son kurtulma anı 5 dakikadır. Çıkarkenki 5 dakikadır. Şimdi övlen 10 rekat kılınıyor sünnetleriyle beraber. Biz övleyi bir nedenle şu sebep bu sebep. Mazuruz değiliz ayrı bir konu. Bir sebeple son vaktine sıkıştırdık. Geldik ki 7 dakikamız var. Yedi dakika sonra ikindi vakti girecek ve böylece bizim namazımız bitmiş olacak, kazaya kalmış olacak. Şimdi i̇şte Öğlenin dört rekatlik sünnetini kılsam beş dakika geçecek, iki dakika kalacak. O arada büyük ihtimalle üçüncü rekatta namaz bitmiş olacak benim için, kazaya kalacak. Sünnetleri kılma yüzünden, sünnetleri yerine getirme yüzünden eğer, bir namaz kazaya kalacaksa o sünneti kılmak mekruhtur. Kerahatli bir namazdır o. Yani kılmamak sünnettir o zaman. Bunun anlamı bu. Ya elbette peki e, bu namazı hep ben son vakitte kılayım da sünnetlerden kurtulayım diye bir hile yapmış olsa bir insan. Buna ne diyeceğiz? Hiçbir şey demeyeceğiz. Kulun kalbiyle Allah'ı arasındaki bağ, fakih, muhaddis, müfessir karışamaz ki. Bu iman meselesi. Abdestsiz kılsa ne diyebilecektik ki? Hiç kılmasa ne diyebileceksin? Yani bu laubalilik, alışmasın, nefis filan bunlara gerek yok. Bir de bak Müslüman zarureti olmadıkça, yoğun bir sıkıntısı olmadıkça, şer'i bir özrü olmadıkça son 10 dakikaya bir namazı bırakar mı? Elbette bırakmaz ama... Son dakikalarına sıkışmış bir namazın hemen sünnetlerini imal etmek lazım. Yani sünnetleri bırakmak lazım. Bilhassa bunu sabah namazı için konuşmak zorundayız. Genelde sabah namazında sorun karşımıza çıkıyor. Uyanır uyanmaz saate baktık ki 5 dakika kalmış güneşin doğmasına. 5 dakika kalmış demek bir dakikasını en hızlı bir şekilde abdese ayırsam... Kâhmet getirmeye gerek yok. Çünkü kâmet getirmem getirmemde bir yarım dakika sürecek. Ya da lapur lupur bir kâhmet gibi bir şey getireceksin, o ile sokacak. Kâhmeti bırakarız. Hemen Allahu Ekber farzına niyet ederiz. Zira ben sünnetiyle meşgul olsam, o arada da ben farzın birinci rekatindeyken farzı kaçırsam, o öyle yüz tane sünnet o farzın bir rekatı etmeyecek kıyamet günü. Yani buna akıllıca hareket etmek de diyebiliriz biz. Allah fukahağımıza rahmet eylesin. Bu incelikleri düşünerek bize bu bilgileri aktardılar. Aynı şekilde karnı aç birisinin, bunu daha önceki örneklerde de kullandık. Karnı aç birisinin yani işte Anadolu deyimiyle karnı kogurduyor. Yani böyle ağaçlıktan karnı kokur diyor. O arada yemek pişmiş. Ee, önce yemeği mi yesin? Namazı mı kılsın derken önce yemeği yesin. Zira o namaz mekruhtur deriz. Niye mekruh diyoruz namaz için? Çünkü e, o namaz zihni yemekteyken e, zihni meşgulgen kıldığı bir namaz olduğundan o Allahu Teala'nın huzurunda kılınmış, huşu ile eda edilmiş bir namaz olmayacaktır. Bir başka örneği de bunun, aşırı tuvalet sıkıştırması varken namaz kılmak mekruhtur. Aşırı tuvalet sıkıştırması ne demek? Yani idrar veya büyük abdest konusunda sıkışmış birisi, iki hali vardır. Yani bir saat, iki saat daha idare edebilir. Bir de beş dakika, on dakika ancak idare edecek ama abdestini bozup yeniden abdest almaya üşeniyor. Bu sıkışık abdestle namaz kılayım düşünüyorsa bu da mekruhtur o namaz açısından. 'nın e, bir kuralı daha var diyorlar ki Allahu Teala'nın huzurunda onu zikreterek onu hatırlayarak namaz kılmaya mani olacak hangi pozisyon varsa o pozisyonu gidermeden namaz kılmakta meruhtur bunu yüzlerce örneğiyle örneklendirebiliriz Mesela bir anne çocuğu ağlarken namaza durmamalıdır. Ya da tam namaza duracak çocuğunun işte ütünün yanında olduğunu hatırlıyor. Biraz sonra çocuk ütüye takılıp yanabilir. O namaza durmamalıdır anne. Hemen gidip o riskli pozisyonu gidermeli. Ondan sonra namaza durmalıdır öyle şu namazı kaçırmayayım demesi mekruhtur. Yani burada bir şeye dikkat edelim. İbadet yaparken günaha girmek demek bu. Bir ibadet var ortada. İbadet yapılıyor. İbadet yapılırken namaza e, niyet ederken, Allah için bir iş yapmaya niyet ederken vebale giriyoruz. Zira şeriatımız çocuğu ütünün yanında bırak namaz kıl diyen bir şeriat değildir. Hatta ve hatta mesela Cami'de ayakkabılarını bir yere koymuş Müslüman gelmiş caminin içerisinde namaz kılacak. Şimdi hemen aklına geldi ki bu ayakkabıyı ben orta yerde bıraktım. Ya namaz boş ver Allah yolunda gitsin ayakkabım dememeli. Gidip ayakkabısını güvenli bir yere koyduktan sonra namaza durmalıdır. Şeriatımız bizden titiz bir hayat istiyor. Zira bir ayakkabı kaç para? Ne eder bir ayakkabı? Ama rükû'de aklına geldi mi? namazı batıracak. O zaman bir namazdan daha değerli hale gelmiş oluyor. Başta bir ayakkabı, çamurlu ayakkabı, secdede aklına geldi mi, secdenin değeri neyse o kadar değere binmiş oldu ayakkabı. Bu sebeple anne, mesela şöyle söyleyelim, çok değerli bir arabasını uygun olmayan bir yere park edip camiye gitti, namaz kılıyor. O arada her korna sesinde, her Fren sesinde arabasının çalındığını düşünüyor. Bu da mekruh. Daha uygun bir pozisyon, daha güvenli bir park yeri vesaire bulmalı. Ya da başka daha uygun olan bir camiye gidip namazını kılmalı mümin. Çünkü kalbi Allah'a vermedikten sonra e, namaz zaten namaz değil. Yeteri kadar mümini Rabbinin huzurunda namazdan alıkoyacak bin tane sebep var zaten. Bir de durup dururken arabayı, çocuğu, Ütüyü vesaireyi, yemeği, mesela süt kaynatıyor kadıncağız. E bu kaynayana kadar bir de namaz kılayım diyor. Her rekatta, her secdede, her rükuda süt taştı mı diye düşünüyorsun sen. Süt bayalandı o arada, ekşi bir yoğurt oldu, sen güya namaz kılıyorsun. Bitir sütünü ya da koyma ateşe, ateşe koyma. Dursun süt, namazdan sonra koy. E, acil kaynaması lazım, kaynat, namaz kıl. Bunu ayarlamak lazım. Yani namazı riskli pozisyonla karşılaştırmamak gerekiyor. Şimdi bir husus daha var. Vakit ve namazın birleştiği yerleri konuşuyoruz. Şimdi ısrarla 5-10 vakit saydık. Bu vakitlerde ya haram olarak ya da mekruh olarak namaz kılınmaz dedik. Bu hüküm böyle. Mesela sabah namazını camide kıldık. Yarım saat var güneşin doğmasını eve de gitmiyorum. Bu saatte namaz kılmadığıma göre ne yapabilirim namazın dışında her şey eğer tasavvuf erbabı tarikat ehli ise müslüman zikir için en mübarek saat en en daha ötesi yok bunun eğer hafız bir insansa ha cüzünü okumak hafızlığını hıfzını takviye etmek için en uygun saat talebe ise ilmihal okuyacaksa fıkıh tefsir okuyacaksa en uygun saat yani Allah'a zikir olan işle meşgul olmak için en uygun saatler bunlar namaz hariç. Namaz. Namazın dışında bu saatler için muayyen bir saat yoktur. Ama mesela hafızlık yapan bir talebe, Kur'an ezberleyen bir talebe, onunla meşgul olursa eftaldir. Tarikat ehli birisi zikrini yaparsa onunla meşgul olması eftaldir. Herkes dünyevi, mazada dünyevi olan şeylerin dışında e, meşgul olabilir. O saatlerde dükkan açıp ticaretle meşgul olmakta da sakınca yok. Tarlaya gitmekte de sakınca yok. Ama bilhassa sabah namazından sonra güneş doğup işrak vakti çık, bekle, gelinceye kadar e, seccadenin başında oturmak e, ciddi ve makbul ibadetlerdendir. Bu konuda çok güzel sayın hadis-i şerifler vardır. Ama herkes için müyesser olmayabilir bu. Yani herkes işrak vaktine kadar seccadesinin başında bekleyecek diye bir şey yok. Mümkünse o saati gafletle geçirmemek lazım. Ama her herhalükarda e, o saatte çalışmak da helaldir. Tesbih çekmek de helaldir. Secdeli bir iş yapmak caiz değil. Yani namaz caiz değil. Onun dışında Allahu Teala bir hikmete binaen bize yasak ettiyse bir sakıncası yok. Biz o yasağa ittiba ederiz.